Pizegini tembel ve haz düşkünüydü. Kendisine böylesine az çabaya mal olan kazançları çok hoşuna gitmekteydi. Kanın çamaşırını ve yatağını istendiği gibi ıslattığı her seferde bölgenin değişik noktalarından gelen ödüller kendisini bir yıl süresince bolluk ve esenlik dolu bir başıboşluk içinde yaşatıyordu. Ama elindekini tutumlu kullanamayacak ölçüde öngörü yoksulu olduğundan her yetersiz kan terlemeden sonra yokluğa düşüyordu. Bir yıl alışılmış ilkbahar döneminde ateşli dönemsel terlemesini çekmek üzere yatağa yatmadan önce gerekince olguya destek vermek amacıyla çarşaflarının altına bir bıçak sakladı. Tam da o gün çok yetersiz bir ıslaklık oldu cücede Yüzünde topu topu birkaç kırmızı damlacık parlamaktaydı Kendisini bekleyen uzun yoksulluk aylarını Gözlerinin önüne getirip korkuya kapılarak bıçağı aldı Ve çevresinde toplanmış gözlemcilerin kuşkusunu uyandırmadan Ateşten kaynaklanan sinirli devinilerde bulunma görüntüsü altında Kollarında, bacaklarında ve gövdesinde bir dizi derin yara açtı Hemen o anda kan çamaşırları sırılsıklam ederek herkesi sevince boğdu. Ama yaralı cüce kanamayı durdurabilecek durumda değildi. Orada bulunanlar hayran mı hayran, kırmızı terin hiçbir zaman böylesine bol akmamış olduğunu halka bildirmek üzere onu kanı bitmiş ve yarı ölü bir durumda bırakıp gittiler. Zayıf, kansız, güçlükle sürüklenen, renginin aklıyla herkesin tüylerini ürperten Pizigini'ye özellikle güzel ve çok sayıda armağanlar geldi. O mevsim süresince korkunç bir kuraklık hiç kesilmedi. Her yanda acımasızca kıtlık egemen oldu. Olaylar ter hastalığının ön bililerine ilk kez ters düşmekteydi. Cüceyi terleme bunalımı sırasında incelemiş olanlar bir aldatmaca kokusu aldılar ve sözde ateşli devinilerine bundan böyle kuşkuyla baktılar. Onu bedenini göstermeye zorlayarak bile bile açtığı yaraların izlerini buldular. Kurnazlığın yayılması, görkemli armağanlar kopararak kitlelerin şimdiki yoksulluğunu daha da dayanılmaz duruma getirmiş olan yalancıya karşı uçsuz bucaksız bir aşağılama yağmuru başlattı. Ama boş inanç Pisigini'yi her türlü öç almadan koruyordu ve ortak kanıya göre bir put gibi gelecekte daha birçok güzel tarım verimlerine yol açabilecek adama karşı hiçbir girişimde bulunulmadı. Yalnızca kırmızı sızıntının gelişinin bundan böyle daha yakından gözetlenmesine karar verildi. Tüm ülke can çekişirken cüce bıyık altından gülerek düzenbazlıkla elde ettiği zenginlikleri herkesin gözleri önünde utanmadan har vurup harman savurdu. Bu arada solgunluk ve bitkinlik hep son noktasındaydı. Alışkanlığına uygun olarak sürekli eğlencelerine bir hayalet görünüşüyle dalıyordu. Ertesi yıl alışılmış bahar dönemi gelince bu kez sıkı sıkı gözetlenen pize giyini yatağına uzandı ama lal rengi nemlenme boşuna beklendi. Korkunç kanamasından bu yana kansız kaldığından cüce o zamana değin değişik derecelerde öylesine düzenli bir biçimde gerçekleşmiş deri olgusunu ortaya koyabilecek durumda değildi artık. Hiçbir bağış geçmedi eline. Dört ayın sonunda fazlasıyla bol ve görkemli bir ambarlama cücenin önbilisel yetersizliğini kanıtladı. Pizigini, altın yumurtlayan tavuğun pişman katili, yalnızlık ve hoşgörüye adanınca çaresiz yoksunluğu tanıdı. Çünkü kanı bir daha hiç oluşmadı. Daha sonra da yıllık terlemesi hiçbir zaman yeniden belirmedi. 5. Söylen bilimden bir sayfa. Bu sayfaya göre Atlas yorgunluktan bitmiş durumda bir gün gök kubbeyi omzundan atmış, sonra da azgın bir çocuk gibi sonsuza dek taşımaya yargılı olduğu can sıkıcı yüke zorlu bir tekme indirmişti. Tekme tam oğlak burcuna gelmiş olmalıydı. Böylece o zamandan beri bu burcun yıldızlarının sunduğu yüzün olağan dışı tutarsızlığı onun bu bozucu edinimiyle açıklanmaktaydı. 6. Voltaire üzerine Büyük Frederick'in mektuplarından alınma bir oluntu. 1775 güzü boyunca o sırada 80'ini bulmuş ve şana doymuş olan Voltaire, Sansuki şatosunda Frederick'in konuğuydu. Bir gün iki dost krallık konutu dolaylarında dolaşmaktaydı. Frederick, ünlü dostunun sürükleyici söyleminin büyüsüne bırakıyordu kendini. O da iyice coşmuş, uzlaşmaz din karşıtı öğretilerini incelik ve ateşlilikle açıklamaktaydı. İki adam konuşmaya dalıp saati unutmuşlardı güneş battığı zaman kırın ortasında kaldılar o sırada Voltaire öylesine uzun süredir savaştığı eski inaklara karşı özellikle sert bir döngüye dalmıştı birdenbire bir tümcenin ortasında susu verdi ve derin bir sıkıntı içinde olduğu yerde kaldı. Biraz ötesinde daha gençlik çağına ancak girmiş bir kız küçük bir katolik kilisesinin tepesinde akşam duasını çalan uzak bir çanın çınıltısı üzerine diz çökmüştü. Latince bir duayı coşkuyla söylerken elleri birleşmiş yüzü göklere dönmüş iki yabancının varlığını bilmiyordu. Coşkusu öylesine hızlı bir biçimde düş ve ışık bölgelerine götürüyordu kendisini. Voltaire anlatılmaz bir bunalımla ona bakıyordu. Bunalım sarı ve buruşuk yüzüne her zamankinden de solgun bir renk yaydı. Zorlu bir heyecan yüz çizgilerini buruşturdu. Bu arada işitilen duanın kutsal dilinin etkisiyle bilincinde olmadan karşılıklı okunan bir ilahi gibi ağzından şu latince sözcük çıkıyordu. Dubito, kuşku duyuyorum. Hiç kuşkusuz tanrısızlık konusundaki kendi kuramlarına yönelikti. Sanki dua eden genç kızın büründüğü insan dışı anlatım karşısında içinde bir açınlama gerçekleşiyor ve o yaşta çok yakın olan ölümün eşiğinde tüm varlığını durasız cezaların dehşeti sarıyordu. Bu bunalım ancak bir an sürdü. Alay büyük kuşkucunun dudaklarını yeniden buruşturdu ve başlamış tümce iğneli bir havayla bitti. Ama sarsıntı gerçekleşmişti ve Frederick gizemsel bir coşku duyan bir Voltaire'in kısa ve değerli görüntüsünü hiçbir zaman unutmadı. 7. Doğrudan doğruya Richard Wagner'in dehasına bağlanan bir olay. 17 Ocak 1813'te Leipzig'te Fransızlarla Birleşik Ordular arasında bir ateşkes bir gün önce başlayıp arkadan gelen iki gün boyunca öylesine azgınca sürecek olan korkunç çarpışmaya ara veriyordu. Bir dış bulvarda orduların her zaman arkalarında sürükledikleri bir sürü soytarı ve gezgin satıcı görülüyordu. Kentin birçok yerlisi burada askerlerin arasında dolaşıyor ve çok canlı görünen topluluk bir ölçüde bir panayır izlenimi yaratıyordu. Kalabalıkta birkaç genç kadından oluşan bir topluluk sevinçle dolaşıyor, sergilerin aldatıcı parıltısı ve bağırmaların saçmalığı onları çok eğlendiriyordu. İçlerinden biri oğlunu kucağında taşıyordu. Neredeyse 5 aylık olan bu çocuksa önceki yılın 22 Mayıs'ında Leipzig'de doğmuş olan Richard Wagner'den başkası değildi bire küçük bir masanın arkasında ayakta duran uzun saçlı bir yaşlı adam çocuğun falına baktırsın diye genç anneye seslendi. Görünüşü ve konuşmasıyla tümüyle Fransız olan adam gülünç biçimde çetrefil bir Almanca konuşmaktaydı. Bu da şen kadınları güldürdü. Bundan sonra davayı kazandığını sezdi. Topluluğu önüne çekmek için azıcık daha üstelemesi yetti. Yaşlı adam gizemli bir havayla çocuğu tepeden tırnağa süzdükten sonra masadan düz dipli bir kupa aldı. Kupanın içinde düzenli bir biçimde incecik bir parlak demir eğintisi vardı. Nesneyi ayağından tutarak genç anneden oğlunun yazgısını düşünerek ağzına bir parmağıyla üç kez vurmasını rica etti. Kadın söylenene edilgence uyarak canlı yükünü bırakmadan işaret parmağının ucuyla istenen üç vuruşu yaptı. Falcı büyük bir dikkatle kupayı yerine koydu ve kocaman bir gözlük takarak az önce dündüz olan eğintide üçlü vuruşun yarattığı çalkantı ve karışıklıkları inceledi. Birdenbire büyük bir şaşkınlık devinisinde bulundu ve önüne konulmuş bir yazı takımının ayrımına vararak boş bir kağıt alıp maden tozuna çizilmiş çizgiyi mürekkeple kopya etti. Sonra kağıdı genç kadına uzattı. O da her biri bir başka yana eğilmiş olan ve boyları hiç birbirini tutmayan harflerin tutarsız çizgilerine karşı şu iki Fransızca sözcüğü seçebildi burada. Serap ile yağmalanacak. Aynı zamanda falcı kupayı göstererek örnekçeyle kopyasının tam benzerliğini saptamalarını istiyordu. Gerçekten de vuruşlar sonunda eğintide fazlasıyla girintili çıkıntılı bir çukur açılmış yazılan iki sözcüğü oluşturuyordu. Yaşar adam müşterisine kısacık tümcenin Almanca çevirisini vererek kötü bir Almancayla erimini göstermeye çalıştı. Ona göre bu kısa ve özlü sözde bir tohum olarak en yüksek sanatçı yazgıları yatmaktaydı. Bu söz yalnızca bir akım önderi olarak bir öykünücüler burcu yaratacak nitelikte güçlü bir yenileyiciye uygulanabilirdi. Az çok fetişist olan Mutlu Anne, bilicinin parasını cömertçe ödeyip kağıdı götürdü, değerli bir belge gibi sakladı. Daha sonra da kendisine bir zamanlar bilinçsizce kahramanı olduğu serüveni anlatarak oğluna armağan etti. Yaşamının sonuna doğru en sonunda tanınıp anlaşılan yapıtını şimdiden bir sürü utanmaz öykünücünün yağma ettiği Wagner öyküyü anlatmaktan çok hoşlanıyordu. O sırada öylesine gerçekleşmiş önbilinin sık sık umutsuzluğa düştüğü sonu gelmez düş kırıklığı ve kısır savaşım yılları boyunca boş inanca dayalı bir yüreklendirme sağlayarak tüm sanat yaşamı üzerinde iyi bir etkisi olduğunu söylemekten de geri durmuyordu. Kantorel bu değişik gereçleri seçmeye karar verdikten sonra Ludyonları kesin açıklamaları uyarınca yaptırmıştı. Her biri sürekli bir denge sağlamak amacıyla gereğince doldurulmuş bir tabanla donanmıştı. İçlerinde ise Aquamisans içinde dağınık durumda bulunan ek oksijen dozunu iyice yakınına gelince kapıp kimyasal olarak yalıtlayacak özel bir maden içeren küçük bir boşluk bulunması gerekiyordu. Boşluk yavaş yavaş gazla dolarak Ludyonu hafifletecek. O da böylece kendi başına dipten yüzeye doğru yükselecekti. Ama belirli bir gerilimde oksijen, yükselme evresinin hesaplanmış başlangıcından tam 10 saniye sonra küçücük oyuğu zorlayacak. Böylece üst yanı bir anlığına bir kapak gibi kalkarak tüm kabarcığa yol verecekti. Esinleyici olguyla bağıntılı olarak Ludyon'un herhangi bir edimine yol açacak belirli bir mekanizmayı sarsacaktı. Gözenek bir kez havadan yoksun kalınca, özne kendi ağırlığının etkisiyle aşağıya Inecek, i̇çeride çabucak yeniden oluşan oksijen de çok geçmeden yeni bir havalanmaya yol açacaktı.